Celale'inden Abese suresi. suretu Abese. Mekkiyetün netan ve 40 ayı. 42 ayet-i kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Abese el nebiyyü keleha ve cehu. Yüzünü eşkitti. Resulullah aleyhissalatü vesselam yüzünü eşkitti. Gerçi altta söyleyecek ama sonunda da bir nispeten özetlerim. Orada bu ayet-i kerimede Ümmü Mektul ile Efendimiz arasında geçen bir olay. Yani şöyle özetleyeyim. Müşrikler gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında ona soru soruyor. Yani onların Müslüman olması, diğerlerinin de Müslüman olması için önemli bir adım. Onun için Efendimiz tabiri caizse onları kaçırmak istemiyor. O sırada ama olan Ümmü Mektul... Daha önce sık sık Efendimiz'e gel, gelir derdi ki, ''Ya Muhammed, Rabbin sana bir şey bildirdi mi, söyledi mi? Bana da söyle, ben de öğüt alayım, ben de onu yapayım.'' der idi. Bu sefer yine Ümmü Mektum geliyor ama Efendimiz'in o pozisyonundan haberi yok. Haberi olmayınca gene adeta Efendimiz'i sıkıştırıyor. ''Ya Muhammed, Rabbin'den sana bir şey geldi mi, bir vahiy geldi mi, bana bir şey söyler misin?'' Efendimiz bir duruyor, iki duruyor. Sürekli bunun ısrarı neticesinde bir anlık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte beşeri bir özellik olaraktan yüzünü eşkitiyor. Yüzünü eşkiten sen misin? Adeta hemen Rabbimiz bunun üzerine bu Abese suresini Efendimiz'e gönderiyor. Abese, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yüzünü eşkitti. Daha ne yaptı? Ve tebella, ahredeli ecli, ümmi mektum geldiği için... Yani o pozisyondan kendisine alı koyma gibi durumdan dolayı efendimiz ne yaptı? Yüzünü çevirdi, .진amam. sırt döndü. O, o Ümmü Mekduma. Niye? Enca <lsizlik> ama. O ama kendisine geldiği için kim? Abdullah bin Ümmü Mekdum. Fakat o amma o meşhurun biri, mima yerju min esrafi kureş elziri ve harisu ala İslamim. Ve lan yedirin ama, anna o meşhurun bizzalika. Fakat Şimdi efendimizin etrafında Mekke'nin ileri gelen Kureşlerin eşrafındaki insanların İslamiyete girme durumundan dolayı efendimizi böyle bir meşguliyetten alıkoyduğu içindir ki o Ümmü Mektub bundan habersiz olaraktan efendimiz Ali ve vesselama geldi ne dedi? Fenadahu efendimize de dedi ki Allimini mimma allameke Allah. Ey Muhammed, Allah'ın sana bildirdiğini, anlattığını bana anlatır mısın dedi. Sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ila Beytihi. Efe, Efendimiz tabi ona aldırmadı. Yüzünü eşkitti, sırtını döndü. Cevap vermedi. Ama evine gittiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne oldu? Fe utibe fî zâlike mimma nezele sure inmiş olan bu sure ile itâb edildi. Diğer bir ifadeyle biraz daha hafifletecek olursa bir uyarı da bulundu, ikaz edilmiş oldu. Fekâne bâde zâlike iz yakûl lehu. Bu şimdi bu, bu durumdan dolayı Rabbımız da Efendimiz'i uyardığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ümmü mektum ile karşı karşıya kaldığında yapûlü lehu ümmü mektuma derdi ki izaca merhaben bi mer'ate rabbi ey Rabbim beni kendisi sebebiyle uyarmış oldu ümmü mektûm buyur diyerekten ona buyur eder ve yap lehu ridâ'ehu ve ridâsını o giysisini onun altına da sererdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iltifat olsun diye <gülüyor> ve <gülüyor> burada demek ki bir uyarı olaraktan ama Ümmü Mektum kendisine geldi diye yüzünü eşikte sırtını döndü. Ve maydudur sana bildiren şey nedir? Yani vema yaleme gelsen bilir misin? Ne Allah umulur ki yessek ya belki de o Ümmü Mektum temizlenecek aranacaktı. Daha faydalı ona olacaktı. Sen bunu bilir misin? Belki de bu daha faydalı olurdu. Niye yani ondan yüz çevirdin? burada fi idgam-ı burada ve ma yudriye ki la Allahu bu ayet kelimede fi iddamu taafi aslı fi zaiye yetezek ya yetezek ya orada dam olmuş yetelzek ya şeklinde bir iddam var bitişikme olayı var. Hey yani ya da tahkimumine zulubi belki de o günahlardan temizecekli bir maliyets maminti senden işitmiş olduğu şey sebebiyle belki de o temizlenecek, arınacak, günahlardan korunmuş olacaktı. Evvelatta yedekgeru fih idgamu ta'fil asli fiddar, eyyani yetta'hizu belki de öğüt almış olacaktı. Almış olduğu o öğütten dolayı fentlen fe'avuz zikra o öğüt ona fayda vermiş olacaktı. Ama diğer müşriklere anlattığı şey bir fayda vermedi. Belki buna yönelseydin cevap verseydin belki bu onlardan daha çok faydalanmış olacaktı. Yani el izetül mesmuat minke senden işitmiş olduğu bu öğüt belki de ona bir fayda vermiş olacaktı. Ve fikrati bi nasbi manasında. Cevabı tercihî emma ama men istana bil maliye ama malına güvenen İstina eden, ihtiyaç duymayan, fe entelehu tesadda, sen ona yöneliyorsun. Ama ihtiyaç duymayan, umursamayan, aldırış etmeyen, faydalanma yoluna gitmeyen insana sen yöneliyorsun. Yani o müşrike ne gerek var? O faydalanmak istemiyor ki, dert edinmiyor kendisine. Ama o ümmü mektum dert ediniyor, öğrenmek istiyor, faydalanmak istiyor. Ama sen onu bırakıyorsun, fe, he, fe entelehu tesadda, o faydalanmak istemeyen kimseye yöneliyorsun. Bir fi'raat bi teşdid is saih ha tasadda şeklinde bi idgam ta'i't taniyet fi'l ve tetaarazu sen ise onlara yöneliyorsun onlara sunuyorsun sullah istediklerini ha ve ma aleyke illa ya sana ancak iman edip de faydalanmak isteyen kimse gerekir ve ma sana gerekmez ancak ella yezek ya yani Günahlardan arınmak isteyen kimsenin arınması senin için geçerlidir. Yoksa diğerinden sen sorumlu değilsin. Yani tezkiye olmamasında senin için bir sorumluluk yoktur. Yani o kafir veya bir başkasının o anlatmış olduğun şeyden dolayı arınmamasından dolayı senin üzerine bir sorumluluk yoktur. Sen ondan sorumlu değilsin. Yani senin görevin tebliğidir. Onun arınıp arınmaması seni ilgilendirmez. Sen ondan sorumlu, yükümlü değilsin. Ve ama ama o kimseye gelince koşuyor, istiyor. Halüm bin faile cahe, şu cahe'dekinden failine den halde, koştuğu halde sana geliyor ki ve ve yakşa ve o da korkuyor. Yani isteğiyle koşup sana geliyor, kalp korkusu içerisinde, Allah korkusu içerisinde. Yani Allah halümin faile ve el ama, ama o amane yapıyor mu Sana koşarak geliyor. Allah'tan korkuyor. Acaba bir şey öğrenip de öğüt alıp da bir fayda sağlanabilir miyim diye istekle sana koşup geliyor. Fendi ise anhuteleha. Sen ise ne yapıyorsun? Onunla ilgilenmiyorsun. Yani isteksiz gelenle ilgileniyorsun, istekli gelenle ilgilenmiyorsun. O koşarak sana gelip öğrenmek isteyenle ilgilenmiyorsun. Fi huzufeti tavul okurafin as eyane teteshağalu sen onunla o diğerleriyle meşgul olup bununla meşgul olmuyorsun. İstekli olanla meşgul olmuyorsun. Tereha manası o teteshağalu manasına da gelmiş oluyor. Kella yani hayır yani ey habibim böyle yapma böyle yapma. İnne eyyâle ec süretü'l işte bu Kur'an bu ayetler bu sureler nedir? Teskiretun, izetün mahlukat için bir oyundur, mahlukate bir hatırlatmadır. Fe kim dilerse zekerehu öğüt alır, hatırlar, hafese zârike Bunu ezberler ve onunla öğüt alır. Dileyen öğüt alır. Giremeyen de öhd almamış olur. Her şa ede kerem fi suhfin haberusani li en navi maktablo iftarazun. Bu cümle bir ara cümlesidir. Mutah fi mükerremetin. Bütün bunlar neydir? Güzel olan, mükerrem olan Allah'ın nezdindeki bir sayfede mevcuttur. Mervuâtin fıstema gökyüzünde yüksektedir. Aynı zamanda mutaharetin arınmıştır. Münezzehetu min meslis şeyatini. Şeytanların ona dokunmasından, ellemesinden o Kur'an yücedir. Aynı zamanda mükerremdir ve aynı zamanda o suhuflar içerisinde Rabbinin nezdindedir. Bir eyyi seferetin. bir eyyi seferetin. Kâtiplerin elleriyle yazılmıştır o. Bir eyyi elleriyle seferetin. Katiplerin elleriyle o Kur'an, temiz olan, yüksek olan, mükerrem olan, sayfada bulunan o Kur'an, o kitap böylece katiplerin elleriyle o yazılmış olmaktadır. Ha, bir el seferetini açıklıyor. Ketebetü yansihûneha minel levhîl mahfuz. Onlar nerede bunu yazmışlar? Levhî mahfuzdan bunu yazmışlar. Kiramin berere onları Meleklerin sıfatlarını şey yapıyor. Hep deminden beri meleklerin özelliklerini. Onlar kiramin, beleretin. Aynı zamanda kerim, sadık kimselerdir. Yani güvensiz kimseler değildir. Güvenilen kerim, latif, ince, zarif, hoş kimselerdir. Yani bundan kasıt mutu'in ve ömül melalike. Allah'a itaat eden kimselerdir ki onlar da kimdir? Melaikelerdir. Onlar da meleklerdir. Evet, kutile, kutile, diğer sayfaya geçtik. Kutiler insanı, bu bir bedduadır aslında. İnsan ölüsün, kahrolsun. Yani, luynel kafiru, kafire lanet olsun. Kafire lanet olsun. Ha, ma neden dolayı? Yapmış olduğu inkardan dolayı, küfürden dolayı kafire lanet olsun. İstifamun tevbihu, bu onları bir kınamadır. اَيَّانِ مَا حَمَلَهُ عَلَى küfrü, O küfürlerini, kafirliklerini taşımış olan o kafirlere ne olsun, lanet olsun, kahrolsun, ölsünler diye bir beddua, bir kınamadır. مِنْ اَيْشَيْنْ حَلَقَهُ Onlar hangi bir şeyden yaratılmışlar? Yani istifhamun takriri yürütüm ve o kâle. Yani burada bir soruyu yerleştirme yapıyor Cenab-ı Hak. Bir soru soruyor, bir soru soruyor hangi şeyden yaratılmışlar? Yaratıldıkları şeyden, şeyleri inkar eden o kafirlere, neden yaratıldıklarına bakmayarak inkar eden o kafirlere lanet olsun, kahrolsun, ölsünler. Oysa onlar neyden yaratılmışlardır? İşte ondan sonraki ayet onu açıklıyor. Min nutfetin, bir spermden, bir meniden yaratılmışlardır. Halakahu, Allah onu bir nutfeden yarattı. Sonra ne yaptı? Fekadderahu, takdir etti, ölçtü, biçti, kesti, dikti tabiri caizse ila ne yaptı üç aşamada yarattı nutfe aleka bir damla su bir kan pıhtısı ve et ve kemikten cenâbat onu yaratmış oldu hüm mesebile ey annesinin karnından çıkışını yeserevo ona ne yaptı kolaylaştırdı. Bir damla sudan yarattı. Ondan sonra anasının karnından çıkışını Allah ona kolaylaştırdı. Fümme <gülüyor> mâtehu. Sonra onu öldürdü. Fe'atderehu <gülüyor> ve onu ce'alehu fi kabrihi yesterehu. Kabrinde onun üstü örtülmek suretiyle onu kabrine koydu. Kabrine cenab onu koymuş oldu. Bunu yaptığı gibi. Fümme izâ şâe Sonra dilediği şekilde Cenab-ı Hak onu bilbâf öldükten sonra tekrar dirilmek için, diriltmek için ne yapacak? Ortaya koyacak, neşredecek. Tekrar ikinci bir dirilişte meydana getirecek. kella hayır, hakken, gerçekten. لَمَّا يَحْدِي ma يَحْدِي bihi اَمَرَهُ رَبَّهُ Rabbisinin kendisine emretmiş olduğu şeyi yapmadı. Yani Allah'ın emrettiğini yerine getirmedi, Allah'ın emrettiğini yapmadı. Oysa kar Karabbi kendisine ne yapmıştı? Bir damla sudan meydana getirmiş, nutfe, alaka, muda üç safhada yaratmış, çıkışını da doğuş, doğumunu da kolay yapmış, öldürmüş. Ondan sonra kabre koydurmuş, ondan sonra tekrar ikinci bir hayat için diriltmişti. İşte bütün bunlarla beraber. Feryam insan, insan baksın. Nasıl baksın? Nasr itibaren ibretle baksın. Neye baksın? İlahu Amihi yiyeceğine bir baksın. Keyfe, kadere ve debere lehu. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisi için takdir ettiğini, yediğini, çıkarttığı o şeye bir baksın insan. En nasabnal ma'e. Nasıl döküyoruz suyu? Neyden mine sahabi gökten sabba? Gökten suyu nasıl indirdiğimize, yağdırdığımızda, döktüğümüze bir baksın insan. Yine tımme şakaknel arda bin nebati. Yeri nasıl yarıyoruz ona bir baksın. Yeri niye yarıyor? Bitkiler oradan çıksın diye. Yani gökten suyu indirip yağmur olarak indirmemize, düşüşüne, dökülüşüne ve aynı zamanda yeri yarıp da oradan bitkilerin nasıl çıktığına bir baksın Şaptı arda şakkan. nasıl yanılıp da oradan çıktığına bir baksın. Ne yapıyoruz? Hemen akabinde fe takibi yedir. Fe enbet nafiha habben. Biz oradan habbeleri, tohumları çıkartıyoruz. Ne gibi ken haydadi başairi? Aynı zamanda yani salatasından, otundan, birçok bitkileri, sebzeleri, meyveleri, birçok bitkileri biz oradan çıkartmış oluyoruz. Daha neden? Ve inneben ve kadba. Ve biz oradan aynı zamanda o üzümleri, üzümleri yani hurmaları biz oradan çıkartmış oluyoruz. Evet, ve ve demek ki ineben vakalba ve ve elqotur ratabı yani yaş olan yiyecekleri, hurmaları, üzümleri biz oradan çıkartmış oluyoruz. Hani. Değil mi? Yeni üzüm de olsun, yonca olsun, katba yoncaları olsun, hayvanların yiyecekleri, o yaş yoncaları, okları da, üzümleri de biz o yerden çıkartmış oluyoruz. Daha neyi? Ve zeytunen melakla. Zeytini ve hurmayı da çıkartıyoruz. Ve hadaika gulba. Ve aynı zamanda bahçeler. Nasıl bahçeye özelliğe sahip? Gulba, sarmaşık birbirlerine otları sarmış olduğu sarmaşık otlarla dolu olan bahçeleri de biz çıkartıyoruz. Yani besaltı ile kesiyle edilen ağaçları çok olmuş olan bostanları da çıkartıyoruz. Daha ve fakiyeten ebba yani meyveleri ve aynı zamanda ve ebba, meraları, otlaklıkları da çıkartıyoruz, meyveleri de çıkartıyoruz. Öyle ki o otlaklıklardan dolayı maferahul <gülüyor> fer'ahul hayvanlar ne yapıyorlar? Otluyorlar, çıkartmış olduğumuz o otlaklıklardan dolayı. Ve hile et şeklinde de denilmiş yani ot manasında da denilmiş o meralardaki kasıptan. Bu nedir? Meta'an, bir maldır, bir faydalanmadır. Yani mutlaken evet bir kabla ha, mutaten, -sure -kab -ha. önceki surette de geçtiği üzere sizlerin faydalanacağınız şeyi de oradan çıkartıyoruz. Lekum bu hem sizin içindir, veli hem de aynı zamanda hayvanlarınız için. Yani sizin ve hayvanlarınızın ihtiyacı olan her şeyi o topraktan yerden çıkartıyoruz. Takdimi eyden aynı zamanda burada. Bir takdim, bir ön, öne alma, takaddüm durumu vardır. Feyizacâet-i-sahkâ, en ı ikinci üfürme, ikinci ses, İsrafin'in ikinci sıra üfürmesi olduğunda, geldiğinde, işte ikinci üfürme olduğunda, hesap vakti toplanma olduğunda ne olur? Yefirrul mer'u, kişi kaçar, min ahihi kardeşinden ve ümmihi annesinden ve ebihi babasından ve sahibeti zevceti eşinden kaçar. Ve beni ve evladından kaçar. İşte böyle bir gün. İkinci sure müfürlüğünde herkes birbirinden kaçar. He, yemme min iza ve cevabu adell ala. ala. He, niye bu insanlar hepsi birbirlerinden bu kadar yakın akraba olan ana baba evlad eş niye birbirlerinden kaçar? Çünkü dertleri büyük. Lethüllü imrin minhum. Çünkü onların her birisi için yemme O gün şenun yuvuni. Yani tamamen iş baştan başına açmıştır. Başını açan, başını aşan bir durum vardır o günde. Öyle ki, öyle ki halun yüşkülü ve gayri başkasıyla meşgul olacak bir durumu yok. E yani işte gala külli vahidin bir nefsi. Çünkü herkes kendi derdinde, herkesin kendi nefsinde. Yani bir deprem olsa bakıyorsun ana beşikteki bizim apartmanda olduydı deprem oldu kadın aşağı indi on dakika sonra aklına geldi aa dedi çocuğu beşikte unuttum dedi çıktı dördüncü kata indi çocuğunu tekrar aldı geldi düşününsün basit bir depremde 4.0 depremde kadın çocuğunu unutuyor ahiretteki o dehşetli günü düşün yani o sorgu hesap gününü düşün o tedirginliği düşün çünkü herkesin işi başından açmıştır işte böyle bir durum bu Yüzler vardır, yevme izin o günde müsfir etin, etin pam parlaktır, Ben beyazdır ve o beyazlıktan dolayı daha etin gülmektedirler, gülümsemektedirler. Müstebşir etin, ferahatın ve ferahtırlar, müjdelenmiştirler. Yani üniversiteyi kazandım diye bir insana müjdeyi verdiğinde değil mi ne kadar seviniyor. Şimdi o günde de kurtulmuş olmaktan dolayı o müminler ve müminler sevinç ve güleç bir durumdadırlar ve vcuun yemen o günde bazı yüzler vardır ki aleyha habertın üzerlerinde toprak vardır üzerlerine toprak silmiştir sıkıntı Ferha bua o toprak onu kaplamıştır kata zulmetun ve sevda yani tamamen karanlık <gülüyor> ta karanlık tozlu bir hal onların üzerine kapatmıştır işte lalike onlar var ya kimdir o üzerini toprağın kaplamış olduğu Kara durumun kaplamış olduğu, karanlığın kaplamış olduğu o kimseler ey hazil haletü bu durumda olanlar hümür keferetül fecere. işte onlar kafirler ve günahkarlardır. Ey il camiun e beynel küfrü vel fucur. Hem küfrü hem günahı ikisini bir arada toplamış olan kimselerdir buyuruyor Rabbimiz. Eyvallah.